Eskimeyen Milli Ruh Biz düşüncelerin hayata dönüştüğü, hayatın bütün zamanları aşkın bir hızla akıp gittiği, rüyalara sığmayan bir aydınlık geçmişten geliyoruz. Bugüne kadar pek çok defa aşılmaz gibi görünen badireleri hakkın inayetiyle aştık. Geçilmez kabul edilen engebeleri geçtik ve gelip bu günlere ulaştık. Ne önümüzü kesen tersliklere takıldık, ne de yol boyu karşımıza çıkan ifritten handikaplara pes ettik. Yürüdük yolumuzu her şeye rağmen. Azmimizi biledi karşılaştığımız engeller. iradelerimize fer kaynağı oldu hasımların kini nefreti. İmanın yenilmez gücü ve imanlı ruhların sımsıcak sineleri eritti yollardaki karı puzu. Ve şimdi semalara açık yamaçlarda başları döndüren mini mini baharlar türleniyor. Hala karın kışın hükmettiği yerleri de mümin ruhların sıcaklığı yumuşatıyor ve hazanla inleyen yerlerdeki mamumları ümit neşideleriyle dayanmaya çağırıyor. Aslında biz hayatı hep böyle duyduk ve hadiseleri de hep böyle yorumladık. Ne dün ne de bugün karı buzu, tipiyi boranı Başkalarının yorumlayıp paniklediği gibi ekşit çehreleriyle hiç mi hiç duyup hissetmedik. Öyle ki en karanlık dönemlerde dahi hak şerleri hayreyler. Sen sanma ki gayreyler. Arif onu seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler deyip yürüdük hakka kendimizce. Gönüllerimiz aczufak düşüncesine kilitli, dillerimizde şevk şükür türküleri ve ellerimizde ihtiyaç teskeresi dayandık kudreti sonsuzun kapısına. Allah'ın izniyle ne yıkılma ne devrilme, köpürüp cehennem gelse üzerimize kurtulma telaşı değil Kurtarma azmiyle karar verdik kendimizi o magmaların içine salmaya. Biz hep böyle düşündük ama içimizde bir hayli devrilenler de oldu. Bunları görüp duydukça her zaman içimiz kanadı. Dinlik duramamışlardı Tipi Boran karşısında. Önce kalplerinin ritmi bozulmuş, sonra başları dönmüş bakışları bulanmıştı. Ve yer değiştirmişlerdi bir kısım yalancı vaatlere kapılarak. Bunlar tarihi bir yanılgıyla geçmişten tevarüz ettikleri değerleri şuraya buraya saçıp başkalarının el ve eteklerindeki çakıl taşlara talip olmuşlardı. Evlerini, köylerini, şehirlerini, neden kaynaklandığı belli olmayan maceralara kurban ediyor ve her biri birer cennet köşesi hanelerinin ruh ve manasını söküp dışarıya fırlatıyor ve o mübarek yuvaları kaba, hoyrat birer madde meşeri haline getiriyorlardı. Getiriyor ve altından, gümüşten, billurdan, mercandan, yakuttan, zümrütten değerlerimizin yerlerini bakır kırıntılarıyla doldurma fantezileri yaşıyor ve sırmadan, atlastan, ipekten, bürümcükten, kadifeden, canfesten örülmüş bedi zevklerimizin akisleri sayılan o muhteşem güzellik unsurlarının yerlerini de şunun bunun çuluyla, partalıyla kirletiyorlardı. Her yanıyla bir hülya iklimi, bize ait o büyülü saraylar zincirini dünya ve ukbanın birleşik noktası sayılan ve her yanıyla tam bir uyum içinde bulunan o ruh ve mana renkli kendi atlasımızı resim denemesi yapan çocukların kirlettikleri tuvale benzetiyorlardı. Şimdilerde o şanlı geçmişimiz ve onun hakiki ruhu manası sayılan dini milli değerlerimiz, tıpkı bir canlı misillü hafakanlarla çarpan kalbi ve ağlaya ağlaya kan çanağına dönmüş gözleriyle bize yönelip rikkatle yüzümüze bakıyor ve en içten iniltilerle hala beni hatırlamayacak mısınız dercesine, bütün bütün yitirmemişsek, insaflarımıza sesleniyor gibi bir hali var. O yönelip bize sesleniyor veya biz öyle farz ediyoruz. Çok önemli değil. Önemli olan bunca hasret ve bunca hicrandan sonra, hala ona daha sıralar yaşatmamızdır. Aslında, ne hasımların ardı arkası kesilmeyen ihanetleri ne de dostların vefasızlığı onun benliğimizde meknuz şuur altı ihtişamına hiç mi hiç dokunamadı ve onun renklerini asla solduramadı. Aksine o hep kadir şinas gönüllerle hasbihal etti ve mana köklerine bağlı vicdanlara kendi sesinden ne besteler nebesteler sundu. Kim ne derse desin, o hala değişik çağrışımlara açık hülyalarımıza, harfsiz, kelimesiz, fakat çok engin, çok muhtebalı, en renkli beyanlardan daha beli hutbeler irad etmekte ve bir gün mutlaka geriye döneceği beşaretiyle yüreklerimizi hoplatmaktadır. Bize göre geçmişten tevarüz ettiğimiz milli ve dini değerler milletimizin canı kanı mesabesinde ve olmazsa olmaz hususlardandır. Biz onları yaşarken adeta mazinin kalp atışlarını, halin hesap plan ve aktivitelerini, geleceğin de ümitlerini, hülyalarını duyar ve kendimizi... Cetlerimizin hayhuları arasında sanırız. Sanırız da bu büyülü rüyadan bir daha da uyanmak istemeyiz. Kim bilir şimdiye kadar kaç kere Geçmişin sessizlikten örülmüş melodileriyle Değişik hafakanlarımızdan sıyrılmış Ve yürüdüğümüz o upuzun ve çetrefilli yollarda Onun refakat ve vesayetinde serinlemişizdir. Kaç kere hülyalarımızın menfezleriyle onu temaşa etmiş ve atalarımızın azm-ı ikdamıyla şahlanıp kendimiz olmaya doğru yürümüş ve hemen her zaman sağlam düşünen, yaşadığı dönemi iyi okuyan, okuduklarını da doğru yorumlayan o üstün karakterlerin vesayetine koşmuşuzdur. Gerçi onlar da bizim gibi insandı. Onların da bir kısım zaafları vardı. Yer yer nefsaniyle yenik düşüyor, zaman zaman ruhi ahenkleri bozuluyor ve bazen ciddi denecek ölçüde aralarında hır gür yaşıyor ve birbirlerine düşüp kavga ettikleri de oluyordu. Hatta bazen tamamen istikamete kilitlenmişlerin yanında bir kısım aldatanlar dimdik duranların yanında eğri büğrü oturanlar, hiçbir zaman haktan, adaletten şaşmayanların yanında benciller, kıskançlar, zalimler de bulunabiliyordu. Ne var ki bu olumsuzlukların hiçbiri yaygın ve mütemadi değildi. Aslında peygamberler müstesna, İnsanoğlu hiçbir dönemde melekler gibi sürekli müstakim kalamamış. Nefis ve hevası karşısında kıvamını koruyarak her zaman dimdik duramamış ve irtifa kaybetmeden hep yüksek uçuşlarını devam ettirememiştir. Onun hakla münasebetlerini ruhanilerle atbaşı götürdüğü aynı anda ervah-ı habise ile en pes şeyleri paylaştığı, nefsani arzuların önünde hazan yemiş yapraklar gibi sağa sola savrulduğu ve cismaniyetin çekim alanına girerek gidip baş aşağı bir yere kakıldığı hiç de az değildir. Aslında bunun garipsenecek bir yanı da yoktur. Onca gayret ve temkine rağmen Bugün dahi çok yakınımızda bulunan bazı kimselerin inhiraflarından, her zaman içimizi kanatan değişik münasebetsizliklerinden, hakkın çiğnenmesi karşısında vurdum duymazlıklarından, yaramaz düşünce, yaramaz söz ve yaramaz tavırlarından şikayet etmiyor muyuz? Hem de bunca aydınlanma, bunca eğitim gayreti ve bunca caydırıcı müeyyidelere rağmen. Bu itibarla da geçmişi bugünle ve cetlerimizi de bizimle mukayese etmek doğru olmasa gerek. Geçmiş çok farklı ve atalarımız da örnek birer karakter insanıydılar. Onlar yürekten inandıkları Allah'a gönül vermiş birer ruh insanı bütün süfliyiliklerden ve bayağılıklardan arınmış birer nezahet abidesi, Maddiyatları maneviyat destekli, düşünceleri ukba eksenli, Öyle pırıl pırıl simalardı ki, yaşadıkları dönem bir altın çağdı dense mübala edilmiş sayılmaz. İşte bu mülahazalara bağlı biz ne zaman o büyülü dönemi ansak, Hayallerimizde bütün ülke birdenbire mabetleşir ve sokaklardaki insanlar adeta ruhanileşir derken dört bir yana ışıklar yağmaya başlar. Şimdilerde hülyalarımıza küçük mumlar gibi mini ışıklar salan bu rüyanın bir gün mutlaka gerçekleşip bir aydınlık tufanına dönüşerek bütün dünyaları ''Işığa gark edeceğine inancımız tamdır.''